Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mekke fethedildikten sonra artık hicret etmek yoktur. Yalnız cihad etmek ve cihat niyetinde olmak vardır. O halde Allah yolunda savaşa çağrıldığınızda hemen katılın.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 onlar da bizimle beraber sevap kazanırlar. Onları, özürleri koymuştur. Hadis 5 Ebu Yezid, Ma'an ibni Yezid İbni Ahnes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayete göre, ki bu kimse, babası ve dedesi hepsi sahabidirler. şöyle demiştir.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 Saat ibn Havle'nin Mekke'de ölmesine üzülüyordu. Hadis senedi Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil kalplerinize bakar.